Muhammed Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Küfür edip de Allah'ın yolundan yüz çevirenlerin amellerini Allah boşa çıkarmıştır. İman eden, iyi iyi amel ve hareket eden Muhammed'e indirilene ki o Rablerinden gelen bir haktır. İman eden kimselerin de günahlarını yardıklamış, hallerini iyileştirmiştir. Bunun sebebi şudur. Çünkü küfredenler batıla uymuşlar. İman edenlerse Rablerinden gelen Hakk'a tabi olmuşlardır. Allah insanlara misallerini böylece açıklar onun için. O küfredenlerle muharebede karşılaştığınız vakit boyunlarını vurun. Nihayet onları mecalsiz bir hale getirdiğiniz zaman artık bağı sıkı tutun. Ondan sonra ise ya iyilik yapın yahut fidye alın. Yeter ki harp erbabı ağırlıklarını bıraksın. Emir böyledir. Eğer Allah dileseydi, onlardan muharebesiz olarak da elbette intikam alırdı. Fakat muharebeyi emretmesi sizi birbirinizle imtihan etmesi içindir. Allah yolunda öldürülenlerin amel ve hizmetlerini asla boşa çıkarmaz O. Onlara muvaffakiyet verir, hallerini iyileştirir. Onları kendilerine tanıtlı cennete sokar. Ey iman edenler! Siz Allah'ın dinine, O'nun peygamberi zişanına yardım ederseniz O da, düşmanınıza karşı size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Küfredenlere gelince onların hakkı Yüzü koyun kapanmaktır. Allah Onların amel ve hizmetlerini Boşa çıkarmıştır. Bunun sebebi şudur. Çünkü onlar Allah'ın indirdiğini Çirkin görmüşlerdir. O da onların amellerini Heder etmiştir. Onlar kendilerinden Evvelkilerin Sonuçlarının nice olduğuna Bakmaları için Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı? Allah Onların kökünü kırmıştır. O kafirlerin hakkı da bunun benzerleridir. Bunun sebebi şudur. Çünkü Allah şüphesiz iman edenlerin velisi yardımcısıdır. Kafirlere gelince hakikaten onların velisi yardımcısı yoktur. Şüphesiz ki Allah iman edip de iyi amel ve hareket edenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. Küfredenlere gelince ki onlar dünyada sade zevkü safa ederler. Davarların yediği gibi yerler onların yeri de ateştir. Biz nice memleketler halkını ki her biri seni içinden çıkaran öz memleketinden daha çok kuvvetli idi. Helak ettik. O zaman Onların selametine hiçbir yardımcı da yoktu. Öyle ya. Rabbinden apaçık bir bürhan üzerinde bulunan kimse, o kötü, amel ve hareket kendisine süslü gösterilmiş, heva ve heveslerine uymuş kimseler gibi midir? Şirkten sakınanlara vaat olunan cennetin sıfatı şudur. İçinde rengi, kokusu, hiçbir vasfı bozulmayan sudan ırmaklar. Tadına halal gelmeyen sütten ırmaklar. İçenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar. Süzme baldan ırmaklar vardır orada. Meyvelerin her çeşidi onlarındır. Üstelik Rablerinden de mağfiret vardır. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan, ve bağırsaklarını parça parça eden, kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir? Onlardan öyle kimseler vardır ki seni dinlerler. Nihayet yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilmiş olanlara o demin ne söylediydi ha derler. Onlar öyle kişilerdir ki Allah kalplerinin üzerine mühür basmıştır. Onlar heva ve heveslerine uymuşlardır. Hidayeti kabul edenlere gelince Allah onların muvaffakiyetini arttırmış, onlara ateşten nasıl kaçınacaklarını ilham etmiştir. Hala onlar o saatten ve onun kendilerine ansızın geleceğinden başkasını mı bekliyorlar? İşte onun alametleri gelmiştir. Öyleyse bu. Onlara geldiği vakit düşünüp ibret almaları kendilerine ne fayda verecek binanaley fırsat elde iken şu Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur hakikatını bil hem kendinin hem erkek müminlerle kadın müminlerin günahının yarlığanmasını iste Allah dolaştığınız yeri de bilir barındığınız yeri de İman edenler. Cihad hakkında bir sure indirilmeli değil miydi derlerdi. Fakat hükmü baki bir sure indirilip de içinde muharebe zikrolununca kalplerinde maraz bulunanların ölüm zamanında üstlerine baygınlık gelmiş olanların bakışı gibi sana bakmakta olduklarını gördün. Hay o korktukları başlarına gelesi adamlar. Onların vazifesi taattı. Güzel söz söylemek, tatlı dil kullanmaktı. Bunun için onlar iş ciddileşince derhal Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterselerdi kendileri için elbet hayırlı olurdu. Demek. idareyi ve hakimiyeti ele alırsanız hemen yeryüzünde fesat çıkaracak, akrabalık münasebetlerinizi bile parçalayıp keseceksiniz öyle mi? Onlar öyle kimselerdir ki Allah kendilerini rahmetinden tard de kulaklarını sağır, gözlerini kör yapmıştır. Öyle olmasa Kur'an'ı iyiden iyi anlayıp hakkı tanımazlar mı? Daha doğrusu Onların kalpleri üzerinde kat kat kilitler vardır. Hakikat kendilerine hidayet, besbelli olduktan sonra arkalarına dönenler yok mu? Şeytan onları fitlemiş, onlara uzun zaman göstermiştir. Bunun sebebi şudur. Çünkü hakikaten onlar Allah'ın indirdiğini hoş görmeyenlere, biz size, bazı emirde itaat edeceğiz dediler. Halbuki Allah onların gizli konuştuklarını da biliyor artık. Melekler onların yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını alırken halleri nice olacak. Bu akibetin sebebi şudur. Çünkü hakikaten onlar Allah'ı gazaplandıran şeylere tabi oldular. Onun rızasından hoşlanmadılar da o da amel ve hareketlerini boşa çıkardı. Yoksa kalplerinde maraz bulunanlar kinlerini Allah'ın asla meydana çıkarmayacağını mı sandılar eğer? Biz dilersek sana onları herhalde gösteririz de sen de kendilerini mutlaka simalarından tanırsın. Ant olsun. Sen onları sözlerinin üslubundan da tanırsın. Allah amel ve hareketlerinizi bilir. Ant olsun. Sizi imtihan edeceğiz. Ta ki içinizden mücahitleri ve sabır sebat edenleri belirtelim. Haberlerinizi açıklayalım. Hakikat küfredip de Allah yolundan sapanlar, Hidayet yolu kendilerine besbelli olduktan sonra bile Peygamber'e muhalefet edenler Allah'a hiçbir şeyle zarar yapamazlar. O bunların amellerini hep boşa çıkarır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin, amellerinizi boşa çıkarmayın. Küfredip de Allah yolundan sapan Sonra kafirler olarak ölenler yok mu? Allah onları katiyen yarlıkamaz onun için. Düşmana karşı gevşek davranmayın. Siz daha galip ve kahir durumdayken düşmanları zillet göstererek sulha davet etmeyin. Allah sizinle beraberdir. Amel ve hizmetlerinizin mükafatını asla Eksiltmez o. Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Eğer iman eder, şirkten sakınırsanız size mükafatlarınızı verir. O sizden mallarınızın tamamını da istemez. Eğer sizden onların tamamını ister, bu surette sizden talepte ileri giderse cimri olursunuz ve bu sizin kinlerinizi açığa çıkarır. İşte siz Allah yolunda ancak farz olanı harcamanıza davet edilmekte olanlarsınız. Fakat içinizde yine cimrilik edenler vardır. Kim cimrilik ederse ancak kendi nefsine cimrilik etmiş olur. Allah sizin nafakanıza muhtaç değildir, ganidir. Siz ise onun fakirleri muhtaçlarısınız. Eğer ona taattan yüz çevirirseniz yerinize sizden başka bir kavmi getirir. Sonra da onlar sizin benzerleriniz olmazlar.